Allah çirkin bir sözün açıkça söylenmesini ve bir kötülüğün açıklanıp yayılmasını sevmez. Ancak zulme uğrayan kimsenin durumu başkadır. Allah her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Siz bir iyiliği açıkça veya gizlice yapsanız, yahut bir kötülüğü affedecek olsanız, Allah onu bilir, ve karşılığını verir. Muhakkak ki Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. Muhakkak ki Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenlerin Allah ile peygamberlerinin arasını ayırıp peygamberleri inkar edenlerin ve onların bir kısmına inanır, bir kısmını inkar ederiz diyerek imanla küfür arasında bir yol tutmak isteyenlerin Hepsi de gerçek kafirlerin ta kendisidir. Kafirlere ise hor ve hakir edici bir azap hazırladık. Allah'a ve peygamberlerine hiçbirisinin arasını ayırmadan iman edenlere ise Allah mükafatlarını elbette verecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Kitap senden. Kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemişler ve bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi. Zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarptı. Ardından kendilerine apaçık mucizeler geldikten sonra buzağa taptılar. Biz onların bu günahını da affettik ve Musa'ya da açık deliller verdik. Tevrat'a hakkıyla iman edeceklerine dair onlardan söz almak için üzerlerine Tur Dağı'nı kaldırdık ve onu başlarına indirmekle korkuttuk. Onlara, kapıdan secde ederek girin dedik. Onlara, cumartesi günleri için size konmuş olan yasakları çiğnemeyin dedik ve onlardan kuvvetli bir ahit aldık. Ahitlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalbimiz senin sözüne kapalıdır demeleri sebebiyle onlar lanetlenmişlerdir. İnkarları yüzünden Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Pek azı müstesna artık iman etmezler. Onlar İsa'yı inkar etmeleri, Meryem'e pek büyük bir İftirada bulunmaları ve Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle lanete uğramışlardır. Onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat başkası ona benzetildi de onu öldürdüler. Muhakkak ki bu hususta ihtilafa düşenler İsa'yı öldürüp öldürmedikleri hakkında şüphe içindedirler.'' Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Kapıldıkları şey ancak bir zan ve tahminden ibarettir. Hakikatte ise Allah onu kendi huzuruna yükseltti. Allah'ın kudreti herkese galiptir ve onun her işi hikmet iledir. Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki ölümünden önce İsa'nın hak peygamber olduğuna iman etmesin. Kıyamet gününde ise İsa onlar üzerine şahitlik edecektir. Yahudilerin zulümleri, pek çok kimseyi Allah'ın yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları ve halkın malını haksız yere yemeleri sebebiyle daha önce kendilerine helal kılınan temiz ve iyi şeyleri biz onlara haram kıldık. Onlardan kafir olanlara da pek acı bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinlik ve istikamet sahibi olanlar ve müminler sana indirilene de senden evvel indirilmiş olan kitaplara da inanırlar. Onlardan namazlarını dosdoğru kılanlara, zekatlarını verenlere ve Allah'a ve ahiret gününe inananlara biz elbette pek büyük bir mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere nasıl vahiy indirdiysek, sana da öylece vahiy indirdik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Yakub'un nesline, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz ve Davud'a da Zebur'u verdiğimiz gibi. Bundan önce kıssalarını sana bildirdiğimiz peygamberleri ve kıssalarını sana bildirmediğimiz peygamberleri de gönderdik. Musa'ya ise Allah bizzat kelamıyla hitap buyurdu. Biz insanlara cennetle müjdeleyip cehennemden sakındıran peygamberler gönderdik. Ta ki kendilerine peygamberler geldikten sonra insanların Allah karşısında bir bahaneleri kalmasın. Allah'ın kudreti her şeye galiptir ve Onun her işi hikmetledir. Allah ap açık delillerle size bildirip şahitlik ediyor ki, senin üzerine indirdiği kitabı kendi ezeli ilmiyle indirmiştir. Melekler de buna şahitlik ediyorlar. Şahit olarak ise Allah yeter. İnkar eden ve insanları Allah yolundan alıkoyan kimseler. Muhakkak ki, haktan pek uzak bir sapıklıkla doğru yoldan ayrılmışlardır. Doğrusu, inkar edip zulmedenleri Allah ne bağışlayacak, ne de onları cehennemden başka bir yola iletecek değildir. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Bu ise Allah için pek kolaydır. Ey insanlar! Peygamber, Rabbinizden size hakkı getirdi. Ona inanın, hakkınızda hayırlı olan budur. Eğer inkar ederseniz, göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah ise her şeyi hakkıyla bilir, her işini hikmetle yapar. Ey kitap ehli, dininizde haddi aşmayın. Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Muhakkak ki Meryem oğlu Mesih İsa, Allah'ın peygamberidir ve onun bir ol emriyle var edilip, Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Meryem'e ulaştırılmış bir ruhtur. Artık Allah'a ve peygamberlerine hakkıyla iman edin. Allah üçtür demeyin, bundan vazgeçin ki sizin için hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır, o evlat edinmekten münezzehtir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bütün yaratıklarının tedbir ve idaresine vekil olarak Allah yeter. Ne Mesih İsa ne de meleklerin en büyükleri Allah'a kul olmaktan çekinmezler. Kim Allah'a kulluk etmekten çekinir ve bunu kibrine yediremezse elbette Allah onların hepsini kıyamet gününde huzuruna toplayacaktır. İman edip güzel işler yapanların karşılığını Allah onlara eksiksiz verecek ve lütuf ve ihsanıyla onların mükafatlarını daha da artıracaktır. Ona kulluk etmekten çekinen ve bunu kibirlerine yediremeyenlere gelince onları da pek acı bir azapla cezalandıracaktır. Ve onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulamayacaklardır. Ey insanlar! Size Rabbinizden apaçık bir delil olan bir peygamber geldi ve size dünyanızı ve ahiretinizi aydınlatıcı apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Allah'a iman edip, O'nun kitabına sımsıkı sarılanları, Allah elbette kendi katından bir rahmet ve lütfa eriştirecek, ve onları kendi rızasına ulaştıran dost doğru bir yola iletecektir. Senden fetva istiyorlar. De ki: Varis olarak babası ve çocuğu bulunmayan kimsenin mirası hakkında Allah size hükmünü bildiriyor. Eğer bir kimse ölür ve kendisinin çocuğu olmayıp da bir kız kardeşi bulunursa mirasın yarısı onundur. Eğer kadın ölür de çocuğu olmayıp geride sadece erkek kardeşi varis olarak bulunursa mirasın tamamını alır. Varisler iki kız kardeş ise mirasın üçte ikisi onlara aittir. Eğer varisler hem erkek hem de kız kardeşlerse erkeğe iki kız hissesi vardır. Allah şaşırırsınız diye hükümlerini size böylece bildiriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Maide suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Ey iman edenler, ahitlerinizi yerine getirin, İhramdayken avlanmayı helal saymamak şartıyla, ve size haram oldukları bildirilenler dışındaki hayvanların etleri size helal kılındı. Şüphesiz Allah, dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın dinin alametleri olarak koyduğu hükümlere hürmetsizlik etmeyin. Haram olan ayda size tecavüz edilmedikçe savaşmayın. Hacıların kurban olarak gönderdikleri hayvanlara ve onların kurbanlık olduğunu göstermek üzere boyunlarına takılan gerdanlıklara dokunmayın. Rablerinden rızık istemek ve onun rızasını aramak için Kabe'yi ziyaret etmek isteyenlere tecavüz etmeyin. İhramdan çıktığınızda avlanabilirsiniz. Sizi mescidi haramı ziyaretten men ettikleri için bir kavme duyduğunuz kızgınlık sizi tecavüze sevk etmesin. Birbirinizle iyilik ve takvada yardımlaşın. Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Leş Kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilen hayvanlar size haram kılındı. Boğulmuş, bir darbeyle vurulup öldürülmüş, bir yerden yuvarlanıp düşerek ölmüş, başka bir hayvanla dövüşerek ölmüş, bir yırtıcı hayvan tarafından kısmen yenmiş hayvanlar da ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna olmak üzere size haram kılındı. Müşriklerin taptıkları dikili taşlar üzerinde kesilen hayvanların etinden yemek ve zarlarla kısmet aramak da size haram kılındı. Bunlar fıstır, Allah'ın yolundan çıkmaktır. Bugün kafirler sizin dininize üstün gelmekten ümitlerini kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Kim çaresiz kalır da size haram kılınanlardan zaruret miktarını geçmemek ve kendisi gibi çaresiz başka bir kimsenin elinden almamak şartıyla yerse şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Senden kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. Sen İyi ve temiz olan şeyler size helal kılındı de. Allah'ın size ihsan ettiği ilimle öğretip yetiştirdiğiniz talimli av hayvanlarının sizin için tuttuklarını da yiyin. Onları av üzerine salarken de besmele çekin. Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah pek çabuk hesap görücüdür. Bütün iyi ve temiz nimetler bugün size helal kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olan Hristiyan ve Yahudilerin yiyecekleri size helaldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Müminlerden hür ve iffetli kadınları ve kendilerine sizden önce kitap verilmiş olanlardan hür ve iffetli kadınları nikahlamak da mehirlerini verdiğiniz, iffet üzere olup zinadan kaçındığınız ve gizlice gayrimeşru şekilde dostlar da edinmediğiniz takdirde size helal kılındı. Kim İslam'ı ve onun hükümlerini inkar edip kafir olursa, artık onun bütün ameli boşa gitmiştir. Ahirette ise o hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılacağınız zaman yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı meshedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. Cünüp iseniz guslederek temizlenin. Eğer hasta olup suyu kullanamayacak halde bulunursanız veya yolculukta olursanız veya sizden biri abdest bozmaktan gelirse yahut kadınlarınızla temasta bulunmuş olursanız ve bu hallerde su bulamazsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin ve yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size güçlük çıkarmak istemez. O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. Umulur ki böylece şükretmiş olursunuz. Allah'ın üzerinize indirdiği İslam nimetini ve siz işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman Allah'a verdiğiniz ve Allah'ın da sizi onunla bağladığı sözünüzü hatırlayın ve Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah gönüllerde saklı olanı hakkıyla bilir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan da korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızın hepsinden hakkıyla haberdardır. Allah iman edip Güzel işler yapanlara bahtte bulunmuştur. Onlar için günahlardan bağışlanma ve pek büyük bir mükafat vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennem ehlidirler. Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki, bir topluluk size tecavüz etmeye niyetlendiğinde, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan da korkun, müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Yemin olsun ki Allah İsrail oğullarından bir ahit almıştı. Biz onlardan on iki temsilci seçmesini Musa'ya emrettik. Ta ki onların her biri kendi kabilelerinin ahitlerine birer kefil olsunlar. Allah onlara buyurdu ki, ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, peygamberlerime iman edip onlara yardım eder ve mükafatını Allah'tan almak üzere onun yolunda bağışta bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz elbette sizin günahlarınızı örterim ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bu ahitten sonra sizden kim inkara girerse dümdüz yolun ortasında sapmış olur. Biz onları ahitlerini bozmaları yüzünden lanetledik ve kalplerini kas katı yaptık. Onlar kelimeleri kitaptaki yerlerinden değiştirip Tevrat'ı tahrif ederler. Onlar kendilerine ihtar edilen hakikatlerden bir pay çıkarmayı da unuttular. Pek azın üstesna onlardan hep hainlik görürsün. Sen onları affet ve iyilikle davran. Muhakkak ki Allah iyilik yapanları sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de ahit almıştık. Onlar da kendilerine ihtar edilen hakikatlerden nasiplerini unuttular. Bu yüzden aralarına kıyamete kadar devam edecek bir düşmanlık ve kin saldık. İşleyip durdukları kötülükleri yakında Allah onlara bildirecektir. Ey Kitabehli. ehli! Size Resulümüz geldi ki, kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi size açıklar, birçoğunu da yüzünüze vurmaz. Gerçekten size bir nur ve hakkı apaçık bildiren bir kitap gelmiştir. Allah, kendi rızasına uyan kimseleri, o kitap vasıtasıyla selamet yollarına eriştirir. İlahi izin ve iradesiyle onları inkar karanlıklarından çıkarıp, iman nuruna kavuşturur ve dosdoğru bir yola iletir. Meryem oğlu Mesih Allah'tı diyenler andolsun ki kafir oldular. De ki, eğer Allah Meryem'in oğlu Mesih'i ve onun annesini ve yeryüzündekilerin hepsini birden helak etmeyi dilese, Allah'ın kudretinden kim bir şey kurtarabilir? Göklerin, yerin ve İkisi arasındakilerin hakimiyeti Allah'a aittir. O ne dilerse yaratır, dilediği gibi yaratır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve dostlarıyız dediler. Onlara de ki, öyleyse Allah niçin günahlarınız yüzünden size azap edip musibetler veriyor?' Siz ancak O'nun yarattıklarından bir beşersiniz. O dilediğini bağışlar, dilediğine de layık olduğu cezayı verir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin hakimiyeti Allah'ındır. Herkesin dönüşü de O'nun huzurunadır. Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesilmiş olduğu bir zamanda, size hakkı apaçık bildiren Resulümüz geldi Ta ki ne cennetle müjdeleyen ne de cehennemden sakındıran birisi bize gelmedi demeyiniz. İşte size müjdeleyici ve sakındırıcı gelmiştir. Ve Allah her şeye kadirdir. Hani Musa kavmine demişti ki, Ey kavmim! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki, içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hürriyete kavuşturup, Mülk ve hakimiyet sahibi yaptı Ve geçmiş devirlerde Hiçbir millete vermediği nimetleri Size verdi Ey kavmim Allah'ın size mesken olarak takdir ettiği arzı mukaddes'e girin Düşmandan korkup da Geri dönmeyin Sonra dünyada ve ahirette Hüsrana düşersiniz Onlar Ey Musa dediler Orada bir zorbalar topluluğu var. Onlar oradan çıkmadıkça biz arz-ı mukaddes'e giremeyiz. Eğer çıkarlarsa biz de gireriz. Kendilerine Allah'ın nimeti erişen ve Allah'tan korkanlardan olan iki kişi ise dedi ki, onların üzerine şehir kapısından girin, oradan girdiğinizde galip gelen siz olursunuz. Bir de, ''Eğer gerçek müminlerseniz, ancak Allah'a tevekkül edin.'' Onlar ise, ''Ey Musa, onlar orada oldukça, biz ebediyen oraya girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin, onlarla savaşın, biz burada oturacağız.'' dediler. Musa, ''Ey Rabbim'' dedi, ''Ben kendimden ve kardeşim Harun'dan başkasına söz geçiremiyorum.'' Sen bizimle o yoldan çıkmış kavmin arasını ayır. Allah buyurdu ki, Arzı Mukaddes onlara kırk sene müddetle haram kılınmıştır. Onlar bulundukları yerde şaşkın şaşkın dolaşıp duracaklar. Artık sen o yoldan çıkmış topluluğun haline acıma. Onlara Adem'in iki oğluna dair haberi hakla oku. Onlar birer kurban takdim ettiklerinde birisinin kurbanı kabul olunmuş, diğeri kabul olunmamıştı. Kurbanı kabul olunmayan, diğerine, ben seni öldüreceğim dedi. O da, Allah ancak takva sahiplerinin ibadetini kabul eder diye cevap verdi. Habil şöyle devam etti. Eğer sen öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi kaldıracak değilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Dilerim ki sen benim günahımı ve kendi günahını yüklenesin de cehennem ateşinin ehlinden olasın. Bu da zalimlerin cezasıdır. Sonunda nefsi kardeşini öldürmeyi ona kolay ve hoş gösterdi. O da kardeşini öldürüp hüsrana uğrayanlardan oldu. Sonra Allah kardeşinin cesedini nasıl örteceğini göstermek için, ona yeri eşeleyen bir kargayı gönderdi. Kabil, yazıklar olsun bana dedi. Şu karga kadar olup da, kardeşimin cesedini örtemedim. Artık o yaptığına pişmanlık duyanlardan olmuştur. İşte bundan dolayı, İsrail oğullarına bildirdik ki, kim bir cana kıymamış, veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de birisinin hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Yemin olsun ki, peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdi. Bütün bu delillerden sonra, onların çoğu yine de yeryüzünde kan döküp, fesat çıkararak, hadlerini aşmaya devam eden kimselerdir. Allah'a ve Resulüne karşı savaş açan ve yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışanlardan cezası öldürülmek veya asılmak veya el ve ayakları çaprazlamasına kesilmek veya bulundukları yerden sürülmektir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de pek büyük bir azap vardır. Ancak siz onları ele geçirmeden önce tevbe edenler müstesnadır. Şunu da bilin ki, Allah elbette çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Sizi O'nun rızasına ulaştıracak vesileleri arayın ve O'nun yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz. İnkar edenlere gelince, yeryüzünde olan şeylerin hepsi, ve onların bir misli daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini feda edecek olsalar, bu fidye onlardan kabul olunmaz. Onlar için pek acı bir azap vardır. Onlar cehennem ateşinden çıkmak isterler. Fakat oradan çıkacak değillerdir. Onlar için daimi bir azap vardır. Hırsız erkeğin ve hırsız kadının da işlediklerinin karşılığı ve Allah tarafından ibret verici bir ceza olmak üzere elini kesin. Allah azizdir, dilediğini yapmakta herkese galiptir ve hakimdir, onun her işi hikmetledir. Fakat kim işlediği zulümden sonra tövbe eder ve ıslah olursa elbette Allah O'nun tevbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Bilmiyor musun ki, göklerinde, yerinde hakimiyeti Allah'a aittir. O, dilediğine layık olduğu cezayı verir. Dilediğini de bağışlar. Allah, her şeye hakkıyla kadirdir. Ey Resul! Kalpleri inanmadığı halde, ''Dilleriyle inandık diyen kimselerden inkara koşuşanlar seni üzmesin. Yalan sözlere çokça kulak veren ve senin huzuruna gelmemiş başka bir topluluk hesabına seni dinleyen kimselerden inkara koşuşanlar da seni üzmesin. Onlar Allah'ın ayetleri indirilip Tevrat'taki yerlerine yerleştirildikten sonra onları değiştirirler.'' Şöyle hüküm verilirse kabul edin, verilmezse ondan kaçının derler. Allah kimi inkara ve sapıklığa düşürmeyi murad ederse, senin Allah'a karşı onun lehinde yapacak hiçbir şeyin yoktur. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah kalplerini kazandıkları günahlardan temizlemek istemez. Dünyada onlar için bir rezillik, ahirette de, onlar için büyük bir azap vardır. Onlar yalanı can kulağıyla dinleyici ve haramı da çok yiyicidirler. Eğer muhakeme olmak için sana gelirlerse, ister onlar hakkında hüküm ver, ister yüz çevir. Yüz çevirdiğin takdirde sana hiçbir zarar veremezler. Hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Muhakkak ki Allah, adaletle hükmedenleri sever. Yanlarında Tevrat, Tevrat'ta da Allah'ın hükmü varken seni nasıl hakem yapıyorlar? Ondan sonra da nasıl dönüveriyorlar? Onlar ne Tevrat'a ne de senin hükmüne iman etmiş değillerdir. Şüphesiz biz Tevrat'ı indirdik ki onda doğru yola ulaştıran hükümler ve bir nur vardır. Allah'a tam bir teslimiyetle uyan peygamberler, Yahudiler hakkında onunla hükmederlerdi. Rablerine ihlasla kulluk eden kimseler de, Allah'ın kitabını korumakla mükellef oldukları için onunla hükmederdi. Hepsi de onun hak kitabı olduğuna şahitlik eder ve tahrif edilip değiştirilmemesi için onu gözetirlerdi. Siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir menfaat karşılığında değişmeyin. Her kim Allah'ın ayetlerini inkar ederek onunla hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Biz onlara Tevrat'ta, cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas olunur. Yaralar da kısas edilir diye yazdık. Fakat kim kendi hakkını bağışlarsa, bu onun günahlarına bir kefaret olur ve suçlunun cezası düşer. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendisidir. Sonra biz o peygamberlerin izleri üzerinde, kendisinden evvel indirilen Tevrat'ı tasdik edici olarak, Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona İncil'i verdik ki, onda Hakk'a ulaştıran doğru yol ve şüpheleri giderip, hakikati gösteren bir nur vardır. O Tevrat'ın da Allah katından geldiğini tasdik eder ve takva sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir öğüttür. O halde İncil'e tabi olanlar da Allah'ın o kitapta indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendisidir. Sana da daha önce indirilen kitapları tasdik edici, ve onlar üzerine bir koruyucu olarak Kur'an'ı indirdik. O halde aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan ayrılarak onların heveslerine uyma. Sizin her biriniz için biz bir şeriat ve açık bir yol tayin ettik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdikleriyle sizi imtihan etmek için farklı ümmetlere ayırdı. Siz de hayırlı işlerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri o size bildirecektir. Biz sana kitabı onların heveslerine tabi olmayıp Allah'ın indirdiğiyle hükmedesin diye indirdik. Onlardan sakın ki Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni saptırmasınlar. Eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa bil ki Allah onları bazı günahları yüzünden musibete uğratmak istiyordur. Gerçekten de insanlardan birçoğu Allah'a itaatten çıkmış kimselerdir. Yoksa onlar cahiliyet devrinin hükmünü mü arıyorlar? Halbuki Allah'ın varlık ve birliğine kesin bir kanaatle iman eden bir topluluk için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim vardır? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz onlardan olur. Muhakkak ki Allah, zalimler güruhunu doğru yola iletmez. Kalplerinde nifak hastalığı bulunanları görürsün ki, devir onların lehine döner de, bize bir musibet erişir diye korkuyoruz diyerek, onların dostluğuna koşarlar. Allah'ın rahmetinden umulur ki, size bir fetih veya yüce katından bir zafer nasip ederse, onlar gönüllerine gizledikleri nifak yüzünden pişman olurlar. İman edenler de, onların Yahudi dostlarına, sizinle beraber olduklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün amelleri boşa gitmiş ve dünya ve ahirette hüsrana düşmüşlerdir. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı izzet sahibidirler. Allah yolunda cihat ederler ve dil uzatanların kınamasından da korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur ki dilediğine verir. Allah'ın ihsanı geniştir ve o ihsanıla layık olanı hakkıyla bilir. Sizin dostunuz ancak Allah ve Rasûlü ile namazlarını dost doğru kılan, zekatlarını veren ve Allah huzurunda rüküya varan müminlerdir. Kim Allah'ı, Rasulünü ve iman edenleri dost edinirse, şüphesiz Allah'a tabi olan topluluk gerçek galiplerin ta kendisidir. Ey iman edenler! Kafirleri ve sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan dininizi eğlence ve alaya alanları dost edinmeyin. Eğer gerçek müminlerseniz Allah'tan korkun. Siz ezan okuyarak namaza çağırdığınızda onu alay ve eğlence vesilesi yaparlar. Çünkü onlar bir akılsızlar güruhudur. De ki, ey kitap ehli! Bizden hoşlanmayışınızın sebebi, bizim Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene iman etmemiz ve sizin çoğunuzun doğru yoldan çıkmış kimseler oluşu mudur? Sizin şer dediğinizden, Allah katında bir ceza olarak daha kötüsünü haber vereyim mi? De. Allah'ın lanet edip gazabına uğrattığı, ve içlerinden bir kısmını maymun ve domuz yaptığı, tavuta kulluk eden kimselerin ahiretteki yeri pek kötü bir mekandır ve onlar dosdoğru yoldan ayrılmakta herkesten ziyade sapkın kimselerdir. O Yahudilerin münafıkları size geldiklerinde iman ettiklerler halbuki yanınıza kafir girip kafir çıkmışlardır. Allah ise onların gizlemekte olduklarını en iyi bilendir. Onların çoğunun günaha, zulme ve haram yemeye koşuştuklarını görürsün. Ne kötü bir şeydir o yaptıkları. İleri gelenlerinin ve alimlerinin onları günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırmaları gerekmez miydi? Onların sanat haline getirdikleri ne kötü bir şeydir. Yahudiler... Allah'ın eli sıkıdır dediler. Onların kendi elleri bağlansın ve bu sözleri yüzünden onlara lanet olsun. Hayır, onun kudret ve rahmeti geniştir. O dilediği gibi ihsan eder. Andolsun ki Rabbinden sana indirilen ayetler onların çoğunun azgınlığını ve inkarını arttırır. Bizse onların aralarına kıyamete kadar devam edecek bir düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman harp ateşini körüklemeye kalktılarsa, Allah onu söndürdü. Onlar yeryüzünde hep bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Eğer kitap ehli hakkıyla iman edip Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınsalardı, elbette biz onların günahlarını örterdik. Ve elbette biz onları nimetlerle dolu cennetlere koyardık. Eğer onlar Tevrat'a, İncil'e ve Rablerinden kendilerine indirilen Kur'an'a hakkıyla uysalardı, üstlerinden ve ayaklarının altından nimetlere gar kolunup besleneceklerdi. Onlardan aşırılığa kaçmayan, orta yolu üzre bir topluluk vardır. Çoğunun işleyip durdukları ise ne kötü bir şeydir.'' Ey Resul! Rabbinden sana indirileni insanlara bildir. Bunu yapmazsan elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah kafirler güruhunu maksatlarına ulaştırmaz. De ki ey kitap ehli! Tevrat'a, İncil'e ve Rabbinizden size indirilenlerin hepsine birden hakkıyla uymadıkça... Siz hiçbir hakka dayanmış olmazsınız. Yemin olsun ki Rabbinden sana indirilen ayetler onlardan çoğunun azgınlığını ve inkarını arttıracaktır. Artık sen o kafirler güruhu için tasalanma. Muhakkak ki müminlerden, Yahudilerden, Sabiilerden, diğer din mensuplarından ve Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp güzel işler yaparsa, onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Yemin olsun ki biz İsrail oğullarından bir ahit aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hüküm getirdiyse, o peygamberlerden bir kısmını yalanlayıp, bir kısmını da öldürürlerdi. Onlar başlarına bir bela gelmeyecek sandılar. Onlar kör ve sağır oldular. Hakkı görüp işitmez hale geldiler. Sonra Allah onlara tevbe nasip edip tevbelerini kabul etti. Sonra yine onlardan çoğu kör ve sağır oldular. Allah ise onların işleyip durduklarını hakkıyla görür. Meryem oğlu Mesih Allah'tır diyenler Andolsun ki kafir oldular. Halbuki Mesih, ey İsrailoğulları demişti. Yalnız Allah'a ibadet edin. O benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Allah'a ortak koşan kimseye, Muhakkak ki Allah cenneti haram etmiştir. Onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler, ''Andolsun ki kafir oldular. Oysa tek bir ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer bu sözlerinden vazgeçmezlerse, onlardan kafir olan kimselere elbette pek acı bir azap dokunacaktır. Hala Allah'a tevbe edip de bağışlanmalarını istemeyecekler mi? Halbuki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.'' Meryem oğlu Mesih ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geçti. Onun annesi de doğruluktan ayrılmayan bir kadındı. İkisi de bütün insanlar gibi yiyip içerdi. Bak onlara ayetlerimizi nasıl apaçık bildiriyoruz. Sonra da bak nasıl haktan yüzleri çevriliyor. De ki Allah'ı bırakıp da size ne zararı ne de faydası dokunmayan şeylere mi kulluk ediyorsunuz? Halbuki her şeyi hakkıyla işiten ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'tır. De ki, ey kitap ehli, haktan ayrılıp dininizde aşırılığa kaçmayın. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yolun ortasında şaşırmış bir topluluğun heveslerine uymayın. İsrail oğullarından inkar edenler, Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardır. Onlar işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun o yaptıkları pek kötü bir şeydi. Sen o Yahudilerden birçoğunun müşriklerle dostluk kurduğunu görürsün. Nefisleri onlara ne kötü bir akıbet hazırlamıştır. Onunla Allah'ın azabına müstehak olurlar ve cehennem azabında daimi kalırlar. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene inanmış olsalardı, o kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu hak yoldan çıkmış fasıklardır. İman edenlere düşmanlıkta, İnsanların en şiddetlisi olarak sen elbette Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulacaksın. İman edenlere muhabbette en yakın kimseler olarak da elbette biz Hristiyanız diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde ilim sahibi keşişler ve kendilerini ibadete vermiş rahipler vardır. Onlar büyüklükle taslamazlar.